Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Seslendiren Yasemin Ekinci. Kitabın adı Hınzır Kelebek. Yazarı Hüseyin Yurttaş. Yayın evi baskı sayısı İmbat yayın evi birinci baskı. Basın tarihi ve basım yeri 2005 İzmir. Kitabın sayfa sayısı 47. Kitabın ön kapı. Kitabımızın ön kapağında bir ağacın çevresini sarmış yeşil bir çiçek, papatyaların arasında, kırmızı çiçeklerin arasında zıplayan hoplayan bir kedimiz ve kedinin ve kovaladığı yaramaz bir kelebek görülmektedir. İçindekiler, hınzır kelebek, kurnaz hindi, seni gidi badi badi, birinci ayrım sonu, sayfa 5. İkinci ayrın başı sayfa 7. Hınzır Kelebek Bu sabah hava ne kadar güzeldi. Pırıl pırıl bir güneş vardı. Gökyüzü masmaviydi. Renk renk çiçekleri açmıştı. Her yan mis gibi kokuyordu. Küçük kelebek bu güzel sabahta çok neşeliydi. Alçalı yükseli uçuyor çiçekten çiçeğe konuyordu. Geze dolaşa ilerlerken önüne büyük bir kapı geldi. Bu kapının üzerinden uçup bahçeye girdi. Bahçe gerçekten çok güzeldi. Yem Her yanı güller, hanım elleri, leylekler ve öteki çiçeklerle doluydu. Yüzlerce arı bahçedeki çiçeklerden bal ve çiçek tuzu topluyordu. Vızıltıları ortaya sarmıştı. Küçük kelebek bahçedeki iğnenin, bahçedeki iğdenin bir dılına kondu. İğde çiçek açmıştı. O kadar güzel kokuyordu ki bundan başı döner gibi oldu. Oradan kalktı, başka çiçeklere kondu. Bal özü emerek karnını doyurdu. Böyle keyifle dolaşırken bir kelebeğin karşıdan geldiğini gördü ve ona günaydın dedi. Ne güzel bir gün değil mi? Karşısındaki kelebek ona bir şey söyleyecek halde değildi. Çok korkmuştu. Bir şeyden kaçıyordu soluk soluğaydı. Yanıt vermek yerine onu uyardı. Kaç kaç çabuk kaç geliyor. Küçük kelebek onun bu telaşlı halini gülümseyerek izliyordu. O anda o kelebeğin arkasından seyirten kediyi gördü. Kedinin gözü kaçan kelebekteydi kendisi ise hala bir çiçeğin üzerindeydi kedi onu rahatça avlayabilirdi tehlikenin farkına varmasıyla birlikte havalandı yüksekten uçarak kediyi izledi korkup kaçan öbür kelebek çoktan kayıplara karışmıştı kedi avını kaçırdığı için üzgünce durdu çevresine bakındı yalandı tüh az daha yakılıyordum diye mırıldandı Geri döneceği sırada küçük kelebeği gördü. Küçük kelebek o sırada biraz alçalmıştı. Kedi birden ileri atladı. Öylesine hızlı sıçramıştı ki yere düşerken dengesini yitirdi. Ayaküstü düşeceği yerde sendeledi. Kuyruğu altında kaldı. Kendini zor topladı. Hemen çevresine bakındı. Bir güren varsa ona ayıplayabilirdi. Hele sahibi görse ne biçim kedi bu. Benim bildiğim kedi dört ayak üzerine düşer. Bu neredeyse sırt üstü düşecekti derdi. Kedi kendisinin küçümsenmesine ve hele de kendisiyle alay edilmesine hiç dayanamazdı. Neyse ki çevresinde kimse yoktu. Evin minik kızı, mine okuldaydı. Kedinin düşüşünü o görse kıkır kıkır gülerdi. Bu yetmez, gidip kedinin nasıl düştüğünü anneannesine de anlatırdı. Kedi bahçeden geri döndü. Üç dört basamak ağır adımlarla çıktı, balkona yerleşti. Güneşe serildi, tüylerini yalayıp temizlemeye başladı. Gözü hala kendisi, kendinden uzakta ve yüksekte uçan küçük kelebekteydi. Küçük kelebek, küçük kelebek iyice yüksekten uçarak balkonun üzerindeki daha kondu. Kedi hem siliniyor hem de onu gözlüyordu. Gözleri fıldır fıldırdı. Cin gibiydi. Küçük kelebek, kediyle oynamanın çok hoş olacağını biliyordu. Ama o bir avcıydı. Bunun için hep dikkatli olmak zorundaydı. Kanatlarını açıp kapatarak serinlemekten çok hoşlanırdı. Şimdi de öyle seriniyordu çok keyifliydi. İyice dalmış olmalıydı ki bir çıtırtıyla kendine geldi. Aşağıya bir baktı ki kedinde kedi yerinde yoktu. Çıtırdının geldiği yere doğru baktı. Yanılmamış, oydu. Çardahın direğine tırmanıyordu. Hemen havlanacaktı ki şuna bir ders versem iyi olacak diye düşündü. Bulunduğu yerden kalkıp az öteye kondu. Şimdi kediyi daha iyi görüyordu. Kedi çardak direğine tırmanmış, yukarı çıkmıştı. Direğin tepesinde pusudaydı. Kelebeğin nerede olduğunu görmeye çalışıyordu. Asma yaprakları da küçük kelebeğin görülmesini zorlaştırıyordu. Kedi bıyıklarını oynatmaya kuyruğun iki yana sallamaya başladı. Belli ki heyecanlanmıştı. Küçük kelebek gülümsedi. Gelsene küçük bey hadi hadi hadi gel gel dedi. Kedi bıyıklarını birkaç kez daha titretti. Kuyruğunu iki yana gelip gitti. Yavaş yavaş küçük geleceği sokulmaya çalışıyordu. Amacı onu bir pencede yakalamaktı. Küçük gelebek pusluydu. Kedi biraz daha yaklaşınca havalandı. Gitip çardaktan ucuna kondu. Kedi biraz daha sokuldu. Küçük gelebek kaçmadı. Kedi birazcık daha sokuldu. Gelebek bu kez bulunduğu yerden kalkıp çardağın ucundan sarkan asmanın dalına kondu. Bir filizin üzerindeydi. Kedi yine ilerledi. Artık kelebeğe çok yakındı. Kalbi küt küt atıyordu. Yalnız bıyıklarını değil kulaklarını bile kıpırdatıyordu. Yerinde duramaz gibiydi. Bir gerilip bir duruyordu. Kelebek de çok heyecanlıydı. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkındaydı. Ama şu zıpır avcıyı bir ders vermek güzel olacak diye düşünüyordu. Gözü kedideydi. Bu bekleyiş birkaç saniye sürdü. Derken kedi atıldı. Ancak o an Kelebek çoktan havalanmıştı. Kedi kelebeği tutmak isterken boşlukta savruldu. Atik bir yaratık olduğu için doğrudan aşağıya düşmedi. Bir ayağının tırnağı çardığın dışına çıkmış. Bir çatıya geçmişti. Bir an çıtanın ucunda bir çıtaya geçmişti. Bir an çıtanın ucunda öylece sallandı. Aşağıya baktı, miyavladı. Kendini yukarı çekemiyordu, öbür ayağını da uzattı. Çıtıya yetişip kendini kaldıramadı Bir daha miyavladı Onun bu halini gören gelebek ka Kahkahalarla gülüyordu Gelip tepesinde uçtu Tut bakalım hadi hadi beni tut da göreyim dedi Kedinin başın üzerinde bir döndü iki döndü Kedi ona bakacak halde değildi Kolu yorulmuştu Tırnaklarını içeri çekip kendini boşluğa bıraktı Yere düştü ayak vanları acımıştı bir süre öylece kaldı. Canı yanmıştı. Kendi kendine söylendi. Ben sana sorarım. Kelebek ise hala gülüyordu. Kedi bir kenara çekilip oturdu. Artık tüylerini yalamak bile gelmiyordu içinden. Kendini çok beceriksiz sünepe buluyordu. Bir şey söylesen ağlayacak gibiydi. 1. Ayrım Sonu Sayfa 14 3. Ayrım Başı Sayfa 15 Kelebek unut kendi haline bırakıp çiçekleri dolaşmaya devam etti Bahçeden çıktı, kırlara başka bahçelere gitti Çiçekler arasında inek halkı ilerledi duyasıya öz su emdi Sevinç içinde türküler söyledi Gezinirken ketiden çok korkan öbür bir rastladı Ona geçmiş olsun dedi Ama merak etme senin ucunu kediden aldım diye ekledi ve olup bitenlere kelebeği anlattı. Gör bak ona daha neler neler yapacağım dedi. İstersen gel de seyret. Kelebek korkudan bir kez daha dedi. Allah korusun dedi. Hiç o canavarın yanına sokulur muyum? Ne hali varsa görsün yeter ki benden uzak olsun. Sen de dikkat et ki çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ne olur ol, ne olur ne olmaz aman ha diye uyardı. Küçük kelebek tekrar balkondaki çardağı döndü. Kedi merdivenin başındaydı hala oturuyordu. Kendisini çoktan unutmuş olmalıydı. Uzaklara bakar gibiydi. Ne düşündüğü belli değildi. Sanki uykusu vardı, arada bir esniyordu. Kuyruğunu arkaya doğru uzatmış, bir ucu da kalkıktı. Küçük kelebek kendini bulunduğu yerden usulca bıraktı. Aşağıya indi. Kedinin kuyruğunun ucuna dokundu. Kedi kuyruğunun ucundaki tüylere bir kıpırtı sezmişti. Hain pirelerden biri mi vardı acaba dedi, dönüp baktı. ''Aa şu şaşkın kelebeğe de bak'' dedi. Gelip kuyruğumun ucuna kovmuş. Bu sersem canını susamış olmalı. Şimdi gösteririm ben sana. Kelebek onun saldırısına hazırlıklıydı. Kuyruğundaki, kuyruğundaki türlere tutu, sıkıca tutundu. Kedi bir anda ona saldırdı. Ancak kelebek havalanmadı. Kedi atılınca kuyruğuyla, kuyrukla birlikte öteye doğru gitti.'' Kedi kuyruğun ucundaki kelebeği ağlamak için dönmeye başladı. O kuyruğun ucundaki kelebeği yakalamak istedikçe kuyruk ilerliyordu. Bir türlü kendi kuyruğuna yetişemiyordu. Belki 15, belki 20 kez böyle döndü. Soluk soluğa kaldı. Dönmekten başı da dönmüştü sendeledi. O kendine gelmeye çalışırken küçük kelebek havalandı. Çıkıp çandağa kondu. Kediye kahkahalarla güldü. Ona bir de tekerleme söyledi. Keticik geticik vurma bana sen de akıl varsa ben de de var. Onun için bana saldırmayı aklından çıkar. Kedicik gidecek, vurma bana paticik. Kedi bunları işitmiş olmalı ki öfkelendi. Kendini toplamaya çalışırken yukarı baktı, başı yine döndü sandalyeden. Kelebek kahkayı bastı. Oracık da bir tekerleme daha uydurmuştu. Mahallenin sarhoşu, fena dönüyor o başı. Vurma buyunu vurma, sallama kuyruğunu sallama patini sakın bana vurma yoksa okurum senin canına ketinin canı buna daha çok sıkıldı öfkeyle kelebeğe baktı yem olacağını bilmiyor köfte or. benimle alay ediyor diye düşündü kendine güveni tamdı onu mutlaka kıstıracaktı bunları artık düşünmek bile istemiyordu gerçekten hem yorulmuş hem sersemlemişti en iyisi biraz uyumaktı çünkü hayatta en çok uyumayı seviyordu bu kez gölgeye uyandı Uzandı, gözlerini yumdu. Kelebeğin hınzırlığı yine üstündeydi. Bir kenara çıkıp ke bir kenara geçip beklemeye koyuldu. Kedinin uykusunun derinleşmesini bekledi. Onun uykusunda ayaklarını falan oynatmamasından iyicene daldığını anladı. Demek ki rüya görüyordu. Öte yanda kedi gerçekten rüya görüyordu. Her gün televizyonda gördüğüm iki fare şimdi onunla uğraşıyordu. Mickey fare bir delikten çıkıp öbürüne giriyor onu peşinde koşturuyordu. Kedi onu avlayamadığı için utanç içindeydi ve çok sinirliydi. Ne yapacağını bilemiyordu. Mickey kapına koymuş peyniri de usulca çekip yerken silkeli kıkırdayıp duruyordu. Kedi onun üzerine tekrar atıldı. İşte ne olduysa o anda oldu. Evin küçük çocuğunun oyuncak kamyonunun içine düştü rüya bu ya kamyon hızla bir yokuştan aşağı iniyordu kedi kamyonun içinde ne yapacağını bilemez haldeydi hızla aşağı doğru gidiyordu üstelik önünde göremiyordu gözleri kapalıydı bir türlü açamıyordu gözlerini bir açabilse kendini kurtarabilecekti çok derin uyumasından olsa gerekti bu öyle ki burnuna konan kelebeği bile fark edemedi derin uykusunda burnun gıdıklanıyordu burnunu sağa sola oynattı Kelebek güldü aç gözlerini akıldım, dedi. Keti gözlerini açtı gözlerinin önünde kocaman iki yuvarlak şey duruyordu. Şaşkın şaşkın onlara baktı bunlar yoksa bir baykuşun gözleri miydi? Böyle de göz olmazdı ki canım. Kedinin baykuş gözü sandı kelebeğin kanatlarındaki iri ve renkli yuvarlaklardı. Bir an bunu iyice gerçek sandı uyku sersiniyle sıçrayıp geri çekildi. Kelebek de korkup havalandı ama kedinin korkması çok hoşuna gitmişti. Kih kih kih diye ona gülüyordu. Kedi toparlanıp kendisine doğru var gücüyle sıçrayınca hemen direğin arkasına geçti. Kedi bu kez başını direğe çarptı. Yere düştü. Kendine gelinceye dek orada kaldı. Kelebek onunla yeterince oynadı ve hatta onu güleniş duruma düşürdüğü için pek keyifliydi. Nasılmış kelebek avlamak akıldım? deyip ona nanik yaptı. Kedi defol benim başımdan dedi. Ne biçim kelebeksin sen defol. Yüzü birden korkunç bir hal aldı. Gözleri cam gibiydi. Şimdi bir canavarı andırıyordu. Artık durmak zamanı değildi. İşin ucunda gerçekten canından olmak da vardı. Küçük gelebek bir türlü bir türkü mırıldanarak oradan uzaklaştı. Çiçekten çiçeğe gezintisini keyifle sürdürdü. Üçüncü ayrım sonu sayfa 21 Dördüncü ayrım başı sayfa 22 Kurnazinde Bahar'ın son günleriydi. Bazı otlar sararmaya başlamıştı. Kimi otlar ise henüz inmiş Bu yıl bahar yağışlı geçmişti. Bunun için otlar iyi boyatmıştı. Hayvanların uğramadığı yerlerde çocukların boyunu örtecek kadar ot vardı. Ayşe Tevdi'nin hindisi birden telaşlandı. Dünden beri düşündüğü yer işte o otlar tarlasıydı. Oraya yumurtlayacaktı. Çevreyi iyice gözetlemiş otların arasına dalmıştı amacı Ayşe teyzeye gözükmemekti bu kez bunu başarmış gibiydi peki nereye çökecek nereye yumurtlayacaktı yürüdü yürüdü yürüdü otların en boylu balkan olduğu bir yer buldu oraya çöktü bir süre bekledi bir süre sonra bir sürü yumurtaları oldu bulunduğu yerden başını kaldırıp çevreye baktı kimse yoktu usulca kalktı. Bir kez daha çevreye göz gezdirdi, Ayşe teyze ortalıkta yoktu. En çok korktuğu Günlerdir hep kendisini izliyordu. Tam bu saatlerde yumurtlayacağını bildiğinden gözü ondaydı. Zavallı İngilizce nereye yumurtlası hemen buluyor ve yumurtayı alıyordu. Üstelik ona pek kızıyordu. Seni soysuz seni, nerelere yumurtluyorsun öyle diyordu. Kümes var, kümeste kendi bölümün var, ahır var, samanlık var, hain hayvan, yumurtanı benden mi kaçırıyorsun? Ayşe teyze kendini akıl sanan bir insandı. Hindinin yumurtasını ondan gizlediği bir yere bırakmasına olanak vermeyecekti. Çünkü hindiyi o besliyordu ve bunun içinde yumurtalar onundu. Hindi otlar arasında ilerlerken yumurtama almak Ayşe teyzenin bir saplantısı diye düşündü. Ama ötesini düşünmüyor. Yarın ben yaşlanacağım Yeni hindiler yetişmesi gerek. Bunun için benim cinsim üremeyle bu yumurtaların hepsi canlı, hepsi birer yavru. Onların hiç değilse bir posta civciv çıkartmayalım mı? Soyum yok olup gidecek mi? Ben yumurtlayayım, o pişirip yesin. O oh, ne halâ memleket. Bu düşüncelerle otlar arasında ilerliyordu. Tarlanın ucuna vardığında hemen oraya çıkmamız gerektiğini düşündü. Yine or oradaki otların arasında buz Çevreye göz attı ortalıkta kimse görünmüyordu tam ortaya çıkmaya karar vermişken birkaç metre öteden çil havuzun gıdaklaması ile irkildi. demek cil tavuk da bu yumurtlamıştı o da yakında gurk olacaktı cif, cif çıkarmak istiyordu İyi ama hem gizli bir yere yumurt diyor hem de oradan fazla uzaklaşmadan gıt gıt gıdak yumurtam sıcak diye bağırıyordu. Hinde bunca kurnasına karşı Ay Ayşe teyzeyi kandıramamıştı. Bu tavuk böyle ne yapıyordu? Ortaya çıksa mı diye düşünürken tavuk tarlanın kıyısından atlayıp gıdaklayarak evin yolunu tuttu. Hindi de çevrede kimse olmadığını sanıp otluk aralığındaki çıkmıştaki tavuğa süren Ayşe teyzeyi gördü. Seni hınzır diyordu Ayşe teyze. Sen de kurna sininin yolundan gidiyorsun ama şunu bil ki yumurtalarını benden kaçıramayacaksın. O anda Ayşe teyze hindiyi de fark etti Seni musibet seni diye söylendi Nedir bu senden çektiğim Her gün seni mi kovalayacağım ben Sen de bu tarlaya yumurtladın değil mi Hindi yakalanmanın şaşkınlığıyla kaçtı Koştu koştu evin önündeki yalağın önüne vardı Oradan su içti Yiyecek toplamak bahanesiyle geri döndü Amacı Ayşe teyzin ne yapacağını gözetlemekte Onu hem gözetleyin Onu hep gözetleyecek değildi ya Ayşe teyze belki bir saat tarlada ağır ağır gezindi. Belki yumurtayı üstüne basıp kırmadan bulmak istiyordu. Önce tavuğun yumurtasını buldu. Buna pek sevindi. Yumurtayı öpüp cebine koydu. Tarlayı adım adım aramayı sürdürdü. Hindinin yumurtasını da buldu. Bu kocaman yumurtayı otlar arasını görünce gözleri parladı. Onu avucuna alınca yerinde tam üç kez zıpladı. ''Seni görmez seni hindi seni.'' ''Ağlatamayacaksın beni'' diye söndendi. Hind buna pek üzüldü. Yeni bir yer bulunmak zorundaydı. Yoksa civcivi olmayacaktı. Hindi soyu, Hindinin suyu kuruyup gidecekti. O yumurtalarını anne olmak için yapıyordu. Bunu çok iyi biliyordu. Ayşe teyze evine gidip yumurtaları nasıl bulduğunu anlatarak eşine gösterecekti. Bunun için evinin yolunu tutmuştu. Onlar iki yumurtayı da bulmuş olmanın sevinciyle bugünün yeni bir yer sevindimdeyken bugünden yeni bir yer bulmalıydı hindi Ev, hemen evin çevresinden uzaklaştı köyün okuluna ve çevresine şöyle bir bakacaktı baktı da ve gözüne bir yer kestirdi gözüne kestirdiği bu yeri gerektiğinden çok beğenmişti ertesi gün yumurt, yumurtlama zamanından çok önce yola çıktı Kimselere ve özellikle de Ayşe teyzeye görünmeden bahçeden bahçeye alttan aldığı geçerek okul duvarının dibine sokuldu ''Okul bahçesini çevreleyen tel örgüden içeri girdi. O sırada çocuklar istiklal maaşını söylüyorlardı. Okulun son günüydü ve okul kapatılıyordu. Aynı zamanda okul müdürü olan köyün tek öğretmeni çocuklara yazın ne yapacaklarını anlatıyordu.'' Onlara uyarılarda bulunuyordu. Öğretmen oturduğu evin çevresine marul, sarımsak ve soğan dikmişti. İlk bahar bitmesiyle bunların hepsi tohum çıkarmış, kartlaşmışlardı. Öğretmen de onları unutmuş gibiydi. Belki yaza kuru soğan bulmak için buraya gelirdi. Öğretmenin oğlu Orçun da artık küçük bahçede uğraşmıyordu. Bahçe en başta dalağın dikenler olmak üzere birçok yabani otla kaplanmıştı. Dalağın dikenler çok olduğu için de kimse buraya girmeye göze alamıyordu Dördüncü ayrım sonu sayfa 29 Beşinci ayrım başı sayfa 30 Hindi otların arasında süzülürken artık Ayşe teyzenin onu bulamayacağından emindi İş her gün onu gözetlemesinden kurtulup gizlice buraya gelebilmekteydi O beni gözetliyorsa ben de onu gözetlerim diye düşünüyordu Yumurtlama saatte yaklaşırken inadına evin önünde dolaşıyordu. Yam arıyormuş gibi yapıp oralarda dönenip duruyordu. Onu gözetleyen ve izleyen Ayşe teyze bir süre sonra usanıyor, yoruluyordu. Gözleri dalıp uykulamaya başlıyor çünkü artık yaşlı bir insandı. Onun uyuklamaya başladığını gördüğünde hindiçik hiç gürültü yapmadan güllerin arasından dışarı çıkıyor. Bir soru yumurtlama yerine ulaşıyordu tam 7 gündür oraya yumurtluyordu Ayşe teyze onun kaç ve göz arasında nereye kaybolduğunu bir türlü akıl erdiremiyordu yumurtaları bulmak ve birçok hindi yumurtasına birden sahip olmak için çevredeki aramalarını titizlikle sürdürüyordu ancak günler geçmesine karşı hindini, hindisini bulamamak onu çileden çıkarıyordu şimdi de her, yöne, her önüne gelene hindisinin kaybolduğunu söylüyordu benim hindi kayboldu kurnağı sık edip yumurtalarımı saklayayım derken herhalde tilkilere yem oldu töh töh azıcık aklıyla beni kandıracak güya kim bilir başına neler geldi köylüler onu teselli etmeye çalışıyorlardı ne var ki Ayşe teyzenin kızgınlığı yavaş yavaş geçti hindim pek güzeldi demeye başladı bana her gün yumurta verirdi birazcık yaramazdı ama tatlıydı bazen benim ne düşündüğümü şıp diye anlardı ah biraz usta olsaydı Zavallı, eğer öldüyse çok yazık, hem ölürken kimlerin helal çekmiştir. Ayşe teyzenin her köşeye her bucağı bakanıp bakanıp gizmelerini sürdürüyordu. Günler geçtikçe umudu asılıyor ama o yine de yılmıyordu. Hindisini aramaktan vazgeçmiyordu. İşte o günlerden bir gün Orçun evlerinin önünde kendi kendine top oynuyordu. Yalnız olduğu için oyundan tat almıyordu. Can sıkıntısıyla topa çok hızlı vurdu. Top havalandı ve gitti eski soğan ve mağrur bahçesine düştü. Uzayan mağrurların tohum çıkarmış erkek soğan ve ısırganların arasına girmek istemezdi. Ama topu da almak zorundaydı. Oynayamazsa daha çok can sıkılacaktı. Tatil başlayalı ve arkadaşlar ta tarladaydı. Ayrıca havalar ısındığı için otların arasında yılan olmasından korkuyordu. Buna karşın dikkatlice yürüdü. Çit de bu küçük bahçenin ortasına topun yanına vardı. Birden bir kıpırtıyla sıçradı. Bir anda yumurtaların üstünde korktuğu için kıpırdanan hindiyi gördü. ''Aa'' dedi. ''Ayşe teyzenin hindisi. Yat yat güzel hindi. Demek sen gurk oldun. Ayşe teyze her seni arıyor.'' Hindi orçunun kendisiyle konuşmasının anlamını çözmüştü. Korkuya gerek yoktu. Yumurtaların üstüne tekrar iyice yerleşti. Kurulur gibi oturdu. Baksana yavru çıkarmaya uğraşıyorum. Buradan kalkamam der gibiydi. Orçun merak etme dedi ona. Ayşe teyze yerini söylemem. Sen keyfine bak. Bunları söylerken hindiye dikkatlice baktı. Ağzını açmış soluk su, derin derin soluk kalıyordu. Orçun onun aç ve sus olduğunu anladı. Kurk olduğu için belik yumurtaların üzerinden kalkmak istemiyordu. Bel Belki de Aşi teyzeyi görünmekten korkuyordu. Hemen eve koştu, biraz yem aldı, bir su kıpı hazırlayıp onu doldurdu. Bunları yeniden usulca hindinin bulunduğu yere götürdü. Hindinin önüne koydu. Hindi görünce, hindi görünce öyle telaşlanmıştı ki topu hala oradaydı. Onu aldı, geriye döndü. Çıplak bacaklarını ısırganlardan koruya koruya bahçenin kapısına doğru gidiyordu. Tam o sırada okul bahçesinin önündeki yoldan geçen Ayşe teyzeyi gördü. Ayşe teyze yine çevreyi gözleyerek ilerliyordu. Orçun'u görünce, yavrum dedi, sen öğretmenin oğlusun değil mi? Evet dedi Orçun, benim bir hindim vardı, kayboldu. Çevrede hindimi görecek ulusam bana haber ver olur mu? Olur dedi Orçun, ona yalan söylemişti. Bu yaptığını pek hoş olmadığını düşündü. Ancak bunu bir zorunluluk halinde yaptığını farkındaydı. Hindinin günlerdir üzerinden yattığı yumurtaların çoktan cıklaştığı kesindi. O günden sonra Orçun hindiye gizli gizli yan ve su taşıdı. Hindi onu görünce başını sallıyor, gagısını açıp g-g-g-ler gibi bir sesler çıkarıyordu. Orçun onun kendisine teşekkür ettiğini düşünüyordu. Uzun yaz tatili başında hindiyle ilgilenmek Orçun için güzel bir eğlenceydi. Bunu annesi ve babasından bile gizliyordu. Annesi işitse büyüttüğün iyi niyetiyle Ahşe teyzeyi koşup hindisinin kendi bahçelerinde olduğunu haber verirdi. Babası bilse Ahşe teyze soracak olduğunu ona asla yalan söyleyemezdi. Orcun böyle her gün hindiyle ilgileniyordu ki bir gün hindinin karnının altında cik cik diye öten iki yavru gördü. Zevişten adeta uçtu. Hindi yavruları güz gibi Kuruyordu. Onları dışarı çıkmak istilici gagasıyla onları geriye itiyor, kanatlarının altına yerleştiriyordu. O günden sonra Orçun her gün meraklı hindinin yanına koştu. Yaptığının fark edilmemesi için çevreyi iyice kolluyordu. Hindinin ayrıca teziden saklanmasına benzer bir davranış da yaptı. Bunu düşündüğünde kendi kendine güldü ve hindiye hak verdi. Günler geldikçe yavrular çoğaldı, son bir yumurta kalmıştı. Hindi ondan da yavru çıkması için üç gün bekledi. Ne yazık ki yumurtadan yavru çıkmadı. Bunu gören hindi kalktı. Yavruların çevresine topladı. Orcuna veda eder gibi minnetle baktı. Kalkıp otların arasından yürüdü. Çitin arasındaki bir boşluktan önce kendi geçti. Sonra bir bir yavruların geçmesini bekledi. Yavrularını arkasına aldığı gibi Ayşe teyzesinin evinin yolunu tuttu. Ayşe teyze o sırada evinin önündeydi. Hindisini birden karşısına görünce şaşkınlıktan neredeyse düşük bayılacaktı. Bu neydi böyle? O güzel hindisi on bir yavrusuyla çıkıp gelmişti. Ayşe teyze sevinçle söyleniyordu. Aman da benim güzelim gelmiş. Hanimiş de benim güzelim. Bidi bili bili gel gel gel. Anam anam tüh tüh tüh tüh nazar değmesin. Bir iki üç dört beş on on bir. Yavruları üç dört defa da anca Bundan sonra benim akıllı hindim. Güzel yavrum on bir tane aslan gibi yavru getirmiş bana dedi. Hemen içeri koşup yem getirdi. Hindinin önüne saçtı. Hem yemlere bakmadı bile. Orcunun verdiği yemleri yemişti. Onun için toktu. Ayşe teyze onun yem yemediğini görünce küstüm. Baba ne güzelim dedi. Haklısın, haklısın. Sadece bana yumurta vermeni istedim. Oysa sen yavru çıkarmak için gizleniyordun. Ah, ah, ah bu benim akılsız kafam. Geh, geh, geh. Bili, bili, bili, bile. Yemleri yemezsen dar alırım ama. Hadi yiyeceğim benim. ''Bana gücemi izin ama ne olur ye.'' Orcu duvarın arkasındaydı. Ortaya çıkıp Ayşe teyze seslendi. ''Karnı tokunun Ayşe teyze.'' dedi. ''Ben onu duyurdum.'' Sonra da hindiye günlerdir kendisinin baktığını anlattı. Böylece içi rahat, işi rahatladı. Ayşe teyzeden bunu sakladığı için özür diledi. Ayşe teyze ''Ah benim akıllı oğlum.'' dedi. Ona ne güzel bakmışsın. Onun bana on bir yavruyla dönmesini sen sağladın.'' ''Yoksa zavallı, açsuzsuz, perişan olurdu. Ben de, belki de yavrularını çıkaramazdı.'' ''Yol'' dedi Orçun. ''O kararlı bir hayvan. Mutlaka yavrularını çıkarırdı. Biraz daha zorlanırdı o kadar.'' Ayşe teyze ak atıldı. ''Çok akıllı benim hindim'' dedi. ''Bak, bana on bir yavruyla döndü. Akılsız olan benim.'' Orçun eve dönecekti. Ayşe teyzeye iyi günler, hoş kalın'' dedi. Birkaç adım atmıştı ki Ayşe teyze arkasından seslendi. ''Yavrular büyüsün ikisi senin.'' Dedi. ''Biri erkek biri dişi.'' anlaştık mı? Orçun ''Evet'' anlamında başını sağladı. Kitap okuma saatim geldi diye düşündü. Hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu. 5. ayrım sonu sayfa 39 6. ayrım başı sayfa 40 Seni gidip badi badi. Dere yakındı. Sevimli ördek yüzmeye gidiyordu. Ancak yürürken iki yana doğru yalpalanıp duruyordu. Ayaklarını güçlükle çeker gibiydi. Yolda kazar hastadı Kaz ondan da kötü görünüyordu. Sanki ayaklara yere yapışıyor. Onları zorlukla çekip kurtarabiliyordu. Ördek kazı görünce sevindi. Onun yürüyüşü benimkinden çirkin diye düşündü. Bu arada çöplükte çalımla içinden eşinden çil horoz gözüne ilişti. Çil horoz onları görünce kurum kurum kuruldu. Ee, Ü, ü, ü, ü diye öyle bir öttü ki az daha arkaya doğru kaykılıp düşecekti. Çil horoz kas ile ördeğe takılmadan edemedi. Böyle salına salına nereye gidiyorsunuz adoslar? Ördek alındığını belli etmedi. Dereye gidiyoruz dedi yüzeceğiz. Kısa tıldı şöyle bir serinleyip ferahlayalım dedi. Su da pek güzeldir şimdi. Horoz bıyık altından güldü. Bu yürüyüşünüzde ölene kadar ancak varırsınız dedi. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Kas horozun alayıcı konuşmasıyla içerlendi. Yüzme bilseydin sen de gelirdin diye onu iğneledi. Horoz yüzmek pek büyük bir marifet değil ki. Yolda yürümeyi beceremezken hele. Şu halinize bakın bir. Ayaklarınızın perdeleri yerleri süpürüyor. Onları güçlükle çekebiliyorsunuz. Sürünür gibi bir haliniz var. Ördek hep suya girdiğimiz çok yüzdüğümüz için dedi. Horoz bundan Pek bir şey anlamadı. Nedenmiş o dedi. Yüzmekle, yürümekle suyun yüzmene ne ikisi var? Ördek akıllım dedi. Biz doğduk doğalda suların bataklıkların içindeyiz. Nem, ıslaklık bizi çok yıprattı. Ayaklarımızda romantizma var. Ondan böyle yürüyoruz. Horoz bir kez daha çalımlı çalımlı öttükten sonra. O zaman deride ne işiniz var dedi. Kaplıcalara gidin. Ördek ile kaz birbirlerine baktılar. Horoz da başa çıkamayacaklarını anlamışlardı. Tekrar yola koyuldular. Yolda ikisi bir tür türkü tutturdular. Dolaşırız aylak aylak, yürürüz paytak paytak. Uydururuz romatizma deriz. Sorarsa bir çaylak. Uzaklaşan ördek ile kazın söylediklerini horoz işitmişti. Onların arkasından olanca sesiyle haykırarak öttü. Ü ü ü ü ü ü. ü, ü, ü. Bu ne biçim türkü? Seni gide badi badi. Sen bana bakma. Kendi yolundan yürü. Ben çaylak değilim, horozum. Dua et uzaklaştın. yoksa senin canına okurum. Örnek ile kas horuzu duymazlıktan geldiler. Yollarına devam ettiler. Çok geçmeden dere kenarındalardı. Dereye yaklaşırken çok güzel bir ötüş dikkatlerini çekti. Bu güzel ses kimin diye dereye yaklaştılar. Sizin sahibi kınalı gargıl. ''Gagılı kara tavuktu. Öyle güzel ötüyordu ki sanki bir bülbüldü. Ördek kısa da, Ne güzel ötüyor dedi. Onu rahatsız etmeden dinleyelim. Oldukları yerde kaldılar. Kınalı gagılı kara tavuğu şarkısı bitince edek dinlediler. Şarkı biter bitmezse koşar adam adım kara tavuğun yanına geldiler. ''Seni canlandan kutlarız derken onun göz yaşlarını fark ettiler. Ördek ''Aa kardeş dedi biz seni kutlamaya geldik sen ağlıyorsun.'' satıldı. Öyle güzel sesim var ki deri boyun çınladı. Bülbül'den hiçbir farkın yok. Öyledir ki dedi kara tavuk. Bu yüzden insanlar bana bazen Arap bülbülü derler. Ördek, "Epeki niye alıyorsun?" diye sordu. "Halimi görmüyor musun?" dedi karabatak. "Ben kuşların zencisiyim. Beni hiç kimse beğenmiyor. Bu kara tüylere inan yolasım geliyor." Kaz, "Elimde olsa ben beyaz suylarımı sana verirdim dedi. Ama inan beyazlıkla karalığın arasında en küçük bir fark yok. Üzülmene de gerek yok. Her yarıda kendisine güzeldir. Hepsinin üstün yanları vardır. Ördek, senin sesin bende olsa hiçbir şeye üzülmezdim dedi. Kazonu pekiştirdi. Ben de ben de dedi. Karatavun göz kurumuş olduğundan silmesine gerek kalmadı. İçini çekerek öyle mi dedi. Demek sesin bile kendimi beğendirmeme... Yeter öyle mi? Ördek, ördek ile kas ikisi birden. E, öyle tabii dediler. O anda ördeğin aklı başına geldi. Kendi yürüş biçimi için az önce neler umutlamıştı öyle. Bir an kendini utandı. Horozun yükselişten bakışı olmasa belki o yalanlara gerek olmayacaktı. 6. ayrım sonu sayfa 46 7. ayrım başı sayfa 46 bunu Karatua'ya anlatıp ona moral verebilirdi. Kardeş dedi az önce biz bu kas kardeşimle horoza bir palavra attık. İkimizin yürüyüşünde böyle badi badi ya bu onunla alay etti. Biz de ona yüzme bilmediğimizi söyledik ve onu küçümsedik. Biliyor musun bunların hepsi yanlış. Herkesin yaratılışı var oluş biçimi var farklı. İnat olsun diye söyledik ama örneğin horozu suya atsak ne yapar? Horoz çöplüğü bırakmış biraz da kızgınlıkla onları gözetlemek ve izlemek için çay boyuna inmişti. Onlara merhaba arkadaşlar diye dostça seslendi. Hep birlikte merhaba dediler. Tam o anda hiç ortalıkta görünmeyen hindi ortaya çıktı. Ben de sizi uzaktan uzağa izledim dedi. Benim şu kıpkırmızı sarkanağımla sarkanağıma bakar mısınız? Hele onların köpürmüş gibi duran hali bu ne kadar kötü. ''Belki de bu kusurumu örtmek için kabarıp duruyorum. En iyisi ördek kardeşimizin söylediği gibi dünyayla barışık olmak. Hepimizin üstün ya da eksik yanları olabilir ama yaşamak çok güzel ve biz onlarla birlikte yaşayacağız.'' Horoz güldü. ''Peki öğretmenim dedi. Bundan sonra öyle yaparız.'' Gülüştüler. Yanlışlarını anladıkları için içleri rahattı. Bunun için kanat kanada tutuşup oynamaya başladılar. Kitap sonu 27 Mart 2019 Çarşamba